Huzur billahım ve şeytanın harcıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Veselatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala ve Bugün kibirli olmana haram olması buraya geldik değil mi? İnşallah. Kibirli olmanın haram olması Abdullah İbil Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre miktarı kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Bir kişi insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını ister dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki Allah güzeldir. Güzelliği sever. Kibir hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir." buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam kibrin, insanın kalbinde zerre kadar kibir olan bir insanın cennete gidemeyeceğini söylüyor. Tabi sahabe burada Peygamber aleyhissalatü vesselama bir itiraz getiriyor. İşte insanın elbisesi veya ayakkabısı güzel olur. Peygamberimiz de burada kibrin tanımını yapıyor. Şimdi bu hadiste öğrendiğimiz birinci madde, kalbinde kibir olan bir insan cennete girmeyecektir. Peki kibir nedir? Yani normalde kibir, lügat olarak kişinin büyüklenmesi demektir. Kibir, lügatta kişinin büyüklenmesi demektir. Fakat şere'i mana olarak haram olan ve kişinin cennete gitmesine engel olan kibir, hadis-i şerifte geldiği gibi hakka karşı büyüklenmek ve yapmaktır? insanları küçük görmektir. Demek kibrin iki kolu vardır. Bir, insanın vahye, hakka büyüklenmesi, kabul etmemesi. iki insanın kendi nefsini yücelterekten karşısındaki insanları küçük görmesi. Onları alt tabakada görmesidir. Bu nedir? Bu kibirdir. Peki, belki aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Yani neden dolayı zerre kadarı insanı cennete girmesine engel? Yani bu kadar tehlikeli bir olay. Çünkü kibir Allah'ın sıfatıdır. Ve insanın aslı acziyete dayanır. İnsan Allah'ın önünde köle olduğundan dolayı, insan abd olduğundan dolayı, köle olduğundan dolayı kendi şanına yakışır şekilde köleliğini yapacaktır Allah'a karşı. Fakat kibirlenen insan bir nevi Allah azze ve celle'nin bir sıfatında Allah azze ve çekiştiği için bu insan nedir? Bu insan bu büyük cezayı hak etmiştir. Ki bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah Azze ve Celle dedi ki, اَلْكِبْرِيَاءُ رِضَائِهِ وَالْعَزَمَةُ اِذَارِهِ فَمَنْ نَازَعْنِهِ فِي اَحَدٍ مِّنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ النَّارَ وَلَا اُبَارِهِ Yani kibir ve şey, azamet, yücelik sıfatı bana aittir diyor Allah Azze ve Celle. Benim iki sıfatımdır. Kim bu iki sıfatta benimle tartışırsa, kim bu iki sıfatta benimle yarışmaya kalkarsa cehenneme atarım onu ve hiç umursamam diyor Allah Azze Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı da ne diyoruz? Ondan dolayı da diyoruz ki, kibir küfür ehlinin, kibir iman ehli olmayan insanların en büyük özelliğidir. Tevazu ise Müslümanların özelliğidir, müminlerin özelliğidir. Kulluğunu anlamış olan insanların özelliğidir. Allah mümin insanlardan bahsederken, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Rahman'ın kulları yeryüzünde yürüdükleri zaman, Ağırbaşlı bir şekilde, böyle mütevazi bir şekilde yani kibirsiz bir şekilde yürürler diyor Allah Azze ve Celle. Kafirlerden bahsettiği zaman da mesela şeytan en başta eba ve diyor Allah. O büyüklendi ve kibirlendi diyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah bütün müşrik toplumların aristokratlarını Allah Azze ve Celle karşı kafa kaldıran, hakkın karşısında duran gruba müstekbirler diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunları müstekbir diye isimlendiriyor. Yani büyüklendiklerinden, hakka karşı geldiklerinden dolayı bunların adı nedir? Bunların adı müstekbirdir. Ondan dolayı e, bu kibir dediğimiz şey Allah azze ve celle'nin en belirgin sıfatı olduğundan dolayı mümin veyahut da kul olan dediğimiz gibi aslı acziyet olan insanın böyle bir şeye kalkışması ne değildir? Böyle bir şey kibirli olması, böyle bir şeye kalkışması doğru değildir. Peki insan ne ile kibirlenir? Yani insanın kibirlendiği şeyler arkadaşlar, insan ilmiyle kibirlenir, insan malıyla kibirlenir, insan nesebiyle kibirlenebilir, insan tabilerinin çok olmasıyla kibirlenebilir ve daha başka şeylerden, başka sebeplerden kibirlenebilir. Fakat en belirgin kibir çeşitleri bunlardır. Şimdi genelde insanlar ilim okumadıklarından dolayı, genelde insanlar cahil olduklarından dolayı ilim okuyan insan için Şeytanın bu kapsı çok açıktır. Yani insanları küçük görmek, insanları cahil görmek, bunlar için şeytanın bu kapsı çok açıktır. Veyahut da mesela malı olan insan, genelde insanlar ya küçük seviyeli ya orta seviyeli oldukları için malı olan insanın tekebbür etmesi nedir? Malı olan insanın tekebbür etmesi normaldir. Çünkü bir toplumun içerisinde eğer insanı farklı kılan ve üstünlük veren bir özellik varsa insanda, şeytan o insanla uğraşır. Yani o noktadan insan ayağını kaydırmak için şeytan ne yapar? Şeytan o insanla uğraşır. Peki insan bunu nasıl muhalece edebilir? Yani bunu muhalece etmenin iki tane boyutu olur. Bu kibriyi kalpten zerre kadar kibri çıkarıp atmanın. Bir, Kur'an-ı Kerim'de geldiği gibi insanın önce kendini tanıması ondan sonra Rabbini tanımasıyla olur. Yani önce bir insan açacak Allah Azze ve Celle bize nasıl bakıyor? Allah Azze ve Celle bize siz pis bir sudan yaratılınız diyor. Yani alçaltılmış, mehin olan bir sudan yaratıldınız diyor. İnsan önce veyahut da Allah dedi, şey diyor Kur'an-ı Kerim'de, insan neden yaratıldığına bakmaz mı? Yani küçümsüyor insanı. İnsan kendi küçüklüğünü görecek. Yani ben Allah bile beni küçümsüyor yani diye. Sonra Allah Azze ve Celle'nin güzel sıfatlarını bakacak. Yani kendinde bulunan, Allah'ın kendine verdiği sıfatlardan kat kat daha fazlası varken insanı ona karşı tekebbür etmesi ne değildir? Doğru değildir. Sonra hastalığın nevini tespit edip ona göre hareket edecek. Yani mesela diyelim eğer adam maldan dolayı kibir yapıyorsa düşünecek bu malı bana kim verdi? Allah verdi. Bakacak Kur'an-ı Kerim'e çok çok zenginken bir sabah uyandıklarında Allah azze ve celle'nin mallarını yerle bir ettiği insanları gözünün önüne getirecek. Ha demek ki mal Allah'ın olduğu gibi Allah istediği zaman dağılabiliyor. O zaman ben sadece bekçiyim. Yani bir insanın bekçiliğini yaptığı fabrikayla övünmesi İnsanlara bak burası benim fabrika demesi ne kadar saçmaysa aynı şekil Allah azze ve celle'nin insanı bekçi bıraktığı mal ile insanın övünmesi ve bununla insanlara kibir yapması da bu kadar saçmadır. Hakeza ilim de böyledir. Yani ilmi veren kimdir? İnsanların içinden insana bu imkanı tanıyan kimdir? Allah'tır. Ne kadar alim olursan ol, olur. Allah azze ve celle senden daha büyük alimdir ve sürekli insan kendinden daha bilgili olan insanlarla iç içe oturaraktan bu şekilde ne yapar? Bu şekilde insan kibrinin önünü alır. Yoksa Allah muhafaza yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın belirttiği gibi kalbinde zerre kadar kibir olan bir insanın e, cennete gitmesine değildir? Cennete gitmesi mümkün değildir. Şimdi bir de burada e, şöyle bir nokta var arkadaşlar. Tevazu ile zillet, kibir ile izzet arasında fark var. İnsanlar genelde bunları birbirine karıştırıyorlar. Yani e, suret olarak birbirlerine benzedikleri için İnsanlar bunları karıştırıyorlar. Şimdi kibir nedir? Kibrin tanımı. kibrin tanımı, kibir insanın e, insanları küçük görmesi ve hakka karşı ne yapmasıdır? Hakka karşı gelmesidir. Peki izzet nedir? Kim söyleyecek izzeti bize? İzzet insanın kendi şahsiyetini korumasıdır. Yani izzet insanın kendi şahsiyetini korumasıdır. Yani bu şey değildir. Kibir değildir. Kibir ise nedir? Kibir ise birilerini küçük görmektir. İzzet insanın başkalarını küçük görmeden kendi şahsiyetini ne yapabilmesidir, korumasıdır. Mesela İslam bizden kibri bize karşı yasaklıyor ama kibrin değil de izzetin yapılacağı yerler vardır. Mesela Müslüman nedir? Müslüman kâfirlere karşı izzetlidir. Onlara kendini ezdirmez. Kesinlikle onların yanında mütevazi bir şekilde yürümez. Mesela hacca bakın, ilk üç dönme şavp dediğimizi nasıl yapıyorlar? Çok hızlı bir şekilde yapıyorlar, böyle hızlı hızlı yapar hacılar. Sebebi nedir? Çünkü Mekkeliler, Medine'liler Mekke'ye geldiği zaman müşrikler dediler ki bunlar, Yesrib olması bunları perişan etti diye. Allah Resulü de böyle hani canlı canlı haç yaptı ki yani iyi olduklarını hasta olmadıklarını gösterebilmek için. Hakeza mesela savaşta sahabeler çok böyle izzetli izletli gerile gerile yürüyorlar mesela. Peygamberimiz buna şey yapmıyor, sadece burada caiz olacağını söylüyor. Yani savaş esnasında böyle bir yürümenin orada caiz olacağını söylüyor. Hakeza bir anlaşmasını düşünün. Peygamberimizin başında ayakta dikiliyorlar mesela iki kişi. Normalde bu kibrin alametidir. Yani iki kişinin birinin başında ayakta beklemesi. Bu normalde Peygamberimiz bunu nehide ediyor zaten. Ama bazı mekanlar vardır. Kafirlere karşı özellikle harp halinde izzet göstermek nedir? İzzet göstermek Allah Azze ve Celle'nin istediği bir şeydir. Öyle mi? Ve kafirleri küçük görmek de kibir değildir. Çünkü kafirler zaten ne derler? Kafirler zaten küçüktürler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de onları küçük görmüştür. Ha bir de izzet vardır, e, zillet vardır, bir de tevazu vardır. Zillet ise kişinin kendi şaksiyetini ayaklar altına almasıdır. Yani zillet fakat tevazu nedir? Tevazu kişinin kendi kardeşlerine karşı alçak gönüllü olmasıdır. Yani alçak gönüllü olmak ne demektir? Kişinin işte bazı insanları alttan alması, kendisine yapılan kataları görmemezlikten gelmesidir. Yani görmemezlikten gelilebilecek hataları görmemezlikten gelmesidir. <gülüyor> Fakat mesela zillet nedir? Ee, zillet ise kişinin kendi şahsiyeti ezildiği halde, hak etmediği halde, hakaret olunduğu halde, veya işte malına, ırzına, göz veya el uzatıldığı halde kişinin buna sessiz kalmasıdır. Bu da nedir? Bunun adı da zillettir. Ondan dolayı ne yapmamak lazım? Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Yani tevazu olacağım diye zillet, izzetli olacağım diye kibirli de olmamak lazım. Hepsini ne etmek lazım? Ölçüsünde tutabilmek lazım. Şimdi ayrıyeten bu hadiste arkadaşlar Allah'ın bir ismini öğreniyoruz. O da nedir? O da Cemil ismidir. Normalde Allah Azze ve Celle'nin bir şey Allah Azze ve Celle'nin ismi olabilmesi için üç tane şart lazımdır. Bir, Kur'an veya sünnette o isim gelmiş olacak. İki, o isim mutlak kemal ifade edecek. Üç, o isim mutlak kemal ifade ettikten sonra o isimle Allah'a dua edilebilecek. Tekrar söylüyorum, bir ismin Allah'ın isimlerinden olabilmesi için bu Allah'ın ismidir diyebilmemiz için bir, Kuran ve Sünnette bu isim gelecek. 2- bu isim mutlak kemal ifade edecek yani noksanlık veya eksiklik ifade etmeyecek. Ee, Cemil dediğinde mesela mutlak olarak güzellik ifade edecek. 3- bu isim ile Allah'a dua edilebilecek yani ya Cemil diye ne yapılabilecek Allah azze ve celleye dua edebilecek. Bu isimde kendinde bu vasıfları ne yapıyor? Bu isimde kendinde bu vasıfları e, topluyor. Normalde bazıları bu hadisin haber ahad olması hasebiyle buradaki ismin Allah'a nisbet edilemeyeceğini söylemişler. Çünkü demişler, haber ahad akidede hüccet olmaz diye. Onun içinde isim ve sıfat da akidedendir. Bu Allah'ın ismi olmaz. Biz ne demiştik? Haber ahad akidede hüccet olmaz. Yunanlıların bize Yunanlıların mantığının getirisidir, meyvesidir. Bizim böyle bir itikadımız nedir? Bizim böyle bir itikadımız yoktur. Eğer haber sıhhat şartlarına uyuyorsa itikatta da hüccet olur. Ne de ahkamda da hüccet olur. Peki şimdi biz burada bu bilgileri verdikten sonra şöyle bir soru soralım. Diyelim ki kibirli cennete girmez diyor Peygamber aleyhissalâtu Vesselam. Burada arka sayfayı çevir. E, bak tam en altta işte Hattabi'ye göre diye başlayan bir yer var. Orayı bir oku istersen. Hattabi'ye göre Buradaki kibirden maksat, kendini beğenmek suretiyle iman etmeyerek imansız bir şekilde ölen kimsenin cennete girememesi ya da cennete giren bir kimsenin kalbinde oraya girerken kibir bulunmamasıdır. Nebeviye göre ise kendini başkalarından üstün görerek onları küçük görmeyi ve hakkı bertaraf etmeyi yasaklamaktır. Kadı İyaz ile bazı muhakkik alimlere göre ise cezasını çekmedikçe cennete girememektir. Bazılarının göre ise kibirli kimselerin cennete ilk giren kimselerle birlikte girememesidir. Şimdi cennete giremez diyor ya Peygamberimiz. Tabi alimler burada ihtilaf etmişler. Normalde kibir insanı İslam dininden çıkaran bir amel değil. O zaman niye adam cennete giremesin? Kim alimler demişler burada kastedilen kibir, gördüğünüz gibi kişinin kendisinden dolayı iman etmediği kibirdir. Bu kibir zaten insanı cennete sokacaktır. Kimisi çok daha uzak bir tevül yapmış. Demiş ki yani insanlar cennete girdikleri zaman Allah Azze ve Celle onların kalbinden kibri çekip alacak ya. Omezane mafisuduri himmin gil. Biz onların kalplerinden yani şeyi çektik aldık. Aradaki o hasedi kini, kötü ahlakı çektik aldık diyor Allah. Cennete giderken insanlar bütün kötü ahlaklarını bırakıp cennete girecekler. Bu manadır diyorlar. Yani cennet ehlinin kibir kalbinden alındıktan sonra cennete gitmesidir diyorlar. Tabi bu uzak. Şey olan nedir Allah alem en Ehl-i sünnetin usulüne en yaygın olan en yakın olan görüş hangisidir? O da şudur. Kişi kibirli olduğu zaman bu kibir kişi ilk etapta ne yapar? Cehennemliklerden kılar. Allah azze ve celle dilerse onu affeder. Dilerse onu ne yapar? Dilerse onu yakar. Yaktıktan sonra da eğer muvahidse, aslında tevhid varsa her tevhid ehli gibi cezasını çektikten sonra ne yapar? Cennete gelir. Veya da Allah azze ve celle rahmetiyle affeder. Hiç şey yapmaz. Öyle değil mi? Hiç ceza vermeden direkte cennete gönderebilir. Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan kimse cehenneme giremez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse ise cennete giremez. Şimdi kibir meselesini zaten anladık da kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan kimse cehenneme giremez. E hatırlıyorsanız bizim okuduğumuz hadislerin içerisinde kalbinde zerre kadar işte hardal tanesi kadar iman olan adam cehennemde yanıyordu. Ta en sonda Allah Azze ve Celle rahmet edip onları çıkarıyor. Öyle değil mi? Yani insanlar ateşte kısım kısım. Kimisi ateşe girdikten sonra peygamberimizin şefaatiyle çıkıyor. Kimisi meleklerin şefaatiyle, kimisi alimlerin veyahut da şehitlerin şefaatiyle. Kimisi de Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle. En sonda kalbinde böyle zerre kadar iman bulunanlar da Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle ateşten çıkarılıyorlar. O zaman ne yapmak lazım? Bu hadisi o hadisle beraber anlamak lazım. Yani kalbinde zerre kadar e, iman bulunan adam ebediyen cehenneme girmez. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle'nin sayh kabul ettiği iman, kalbinde zerre kadar bulunan adam ebediyen ne yapmaz? Ebediyen cennete, cehenneme girmez. Yoksa iman ehli de olsa, insan eğer günahkarsa ve Allah Azze ve Celle günahlarını affetmezse, kişi günahlarının karşılığını cennet, cehennemde görür, daha sonra cennete gider. Ve bu hardal tanesi kadar olan imanın da ne olması lazımdır? Nasıl? Kendisine şirk bulaşmamış olması lazımdır. Çünkü bir hadis-i şerifte yine e, ayet-i kerimede Allah ne diyor? Ellezina amenu ve lem yelbesu imanahum bi zulm, ulaihe lem ve hum muhtedun. Yani iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya işte onlar güven içerisindedirler ve onlar nedirler? E doğru yolu bulanlardır. Tabi sahabe ne yapıyorsa Sahabe korkuyor. Yani nasıl olacak diyor sahabe. E hepimiz nefsimize zulmettik diyorlar. O zaman bize emniyet yok mu? Biz hidayet ehli değil miyiz? Allah Resulü ayeti okuyor? İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Yani kişinin cehennemden emniyette olabilmesi için, ebediyen orada kalmaması için şart nedir? Kişinin imanına şirk Bulaştırmamış olması lazımdır. E zaten imanına şirk bulaştırmayan, yani sahih imana sahip olan bir insan, ehl Sünnet'in itikadında imanı nedir? Derece derecedir. İman artar ve eksilir diye inandığımızdan dolayı kiminin imanı Uhud'da kadardır, kiminin imanı nedir? Kiminin imanı hardal tanesi kadardır. Neye göredir bu? Bu yaptığı amellere ve günahlara göre insanın imanı yücelir veyahut da insanın imanı azalır. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimsenin cennete ve şirk koşan kimsenin ise cehenneme girmesi. Câbi bin Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip ona Ey Allah'ın Resulü, cennet ile cehennemi gerekli kılıcı iki şey nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşarak ölen kimse ise Cehennem Zaten bu bizim neyimiz? Bu bizim genel kaidemiz. Yani bu hadisin manasını defaaten söyledik. Bir insanın <gülüyor> cennet ehli olabilmesi için başlangıç olarak ne kadar günahkar olsa da kişinin Allah'a şirk koşmaması lazım. Yani Allah'ın haram kılmış olduğu şirki Allah azze ve celle'ye koşmaması lazım. <gülüyor> Hangi bir insanın da şirk koştuğu zaman Mutlak bir surette ne yapacaktır? Cehenneme girecektir. Çünkü Allah şirk ehlini asla affetmeyeceğini, Eğer tövbe etmeden ölürlerse Allah azze ve celle şirk ehlini asla affetmeyeceğini söylemiştir. Bu hadisleri açıkladığımız için tekrardan açıklamaya gerek yok bunları yani. Yok. Yani kibir eğer insanın imana karşı büyüklenmesine yol açacaksa şimdi kibir derece derecedir. Yani her Günah derece derece olduğu gibi, kibir de derece derecedir. Eğer diyelim, bizim bahsettiğimiz gibi sadece mesela sana bir gerçek anlatılıyor, uyarılıyorsun. Nefsine yediremediğinden dolayı hala kendi bildiğini diletiyorsun. Yani bu seni ateşte ebedi kılmaz ama cennete de sokmaz, o kibirdir. Yani mesela diyelim ki bir konuda biz konuşuyoruz, ee, ben sana bir şeyler anlatıyorum, delil anlatıyorum mesela. Sen hala kendi bildiğini okuyorsun. Ee, bu nedir? Veyahut da kendi bildiğiniz patlamaya çalışıyorsun. Ee, Haka kafa kaldırıyorsun. Bu seni cennete sokmayacak olan, fakat şirk olmayacak olan kibirdir. Veyahut da diyelim sen, sendeki saymış olduğumuz dört özellikten birinden dolayı kendini insanlardan biraz üstün görüyorsun. Yani işte ilimdir, paradır, neseptir falan. Ama eğer diyelim ki, misal bugünkü birçok insanda olduğu gibi, yani kibir onların İslam'a girmesine engel olacak şekildeyse, bu kibir tabi insanı küfre götüren kibirdir. Yani bu bu kibirle bizim bahsettiğimiz kibir arasında fark var. Bu iman ehlinin şeytana yenilerek, heva ve hevese uyarak kendi kalplerinde bulunabilecek olan kibirdir. Bu hadiste geçer. Fakat şeytanın kibri, Firavun'un kibri, ondan sonra Mekke müşriklerinin kibri, bugünkü müşriklerin kibri bu kibir çok hayırlı olan bir ekibirdir. Yani kendi zatında şirk olmasa bile şirke götürdüğünden dolayı şirktir. Şirke götüren her şey nedir? Şirke götüren her şey şirktir. Uzeri Allah ﷻ rivayet edilmiştir. Peygamber Sallallahu ﷺ Şenliğime geldi. Üzerinde beyaz bir elbise olduğu halde uyuyor. Dönüp geri gittim. Sonra yine geldim. Bir de bir de baktım yine uyuyor. Dönüp e, geri döndüm. Sonra yine geldim. Bu defa uyanmıştır. Hemen yanına oturdum. Bana Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyen ve ikrar üzerine ölen her kul mutlaka cennete girer diyordu. Ben ''Zina etse de, hırsızlık yapsa da mı?'' diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve ''Evet, zina etse de, hırsızlık etse de'' buyurdu. Ben tekrar ''Zina etse de, hırsızlık etse de öyle mi?'' diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve ''Evet, zina etse de, hırsızlık etse de'' buyurdu. Bu soru cevap şekli üç defa tekrarlandı. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dördüncüde ''Ebu Zer tatlasa da o kimse cennete gelecektir'' buyurdu. Bu hadisi daha önce biz anlatmıştık. Başka bir hadisi açıklarken Bukhari'de mi anlatmıştık? Doğrudur. Şimdi e, burada Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın yanına Ebu Zer geliyor. Peygamberimiz uyuduğu için Ebu Zer onu rahatsız etmiyor, gidiyor. Bir daha geliyor, gidiyor, bir daha geliyor. Bu da bize neyi gösterir? Bu da bize edep gösterir. Yani insan, kendi büyükleriyle veya toplumun önde gelen insanlarıyla muamele ettiği zaman kendi hevasına, heva ve hevesine göre onları uyandırmak değil de kendi, onla, işte onların müsait olduğu zamanlarda onlarla işini halletmesi lazım. Ki sahabe ne yapıyor? Sahabe böyle yapıyor. Hatta mesela İbni Abbas sahabeden hadis almak istediği zaman gidiyor sahabenin kapısında oturuyor. Yani kapıyı çalmak yerine, rahatsız etmek yerine gidip kapıda oturuyor. Ta işte sahabe kadar, namaz vaktinde özellikle onlar mescitte namaz kıldıkları için bir hadis sorabilmek için. Yani bu bir nedir? Bu bir edeptir. İnsanları kendine göre Ayarlamak değil de kendini insanlara göre ayarlamak. İşin olan veyahutta da muhtaç olduğun veyahutta da beraber bir şey halledeceğin insanlara göre kendini ayarlaman bu bir edeptir. Tabi Peygamberimiz burada La ilahe illallah diyenin cennete, girece cennete gireceğini söylüyor. Şimdi tabi bu La İlahe İllallah hangi La İlahe İllallah'tır? Mesela bir önceki hadiste dediğimiz gibi kendisine şirk bulaşmamış olan ve La İlahe Allah'ın kendi içinde zaruri olarak barındırdığı şartların yerine geldiği La İlahe İllallah'tır. Öyle değil mi? Yoksa kuru kuruya La İlahe İllallah demek papağan gibi o, o değildir. Şimdi tabi burada günah da işlemezse demediği için Ebu Zer'i biliyorsunuz sahabede takva örneği Ebu Zer. Yani günahlara karşı çok e, şiddetli bir şekilde alerjisi var Ebu Zer'in. ''Zina yapıp hırsızlık yapsa da mı ya Resulallah?'' diyor. Peygamberimiz ''Evet'' diyor. Yani nasıl olur hani zina gibi, hırsızlık gibi büyük günahları işleyen bir adam, nasıl cennete gidebilir diyor Ebuzer. Şey yapamıyor yani, aklı almıyor. Üç defa Peygamberimize tekrarlıyor. En son Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Ebu Zer'in burnu sürtse de'' ''Ebu Zer işte burada patlasa da'' diye tercüme etmiş. ''Ebu Zer'in burnunu sürtse de'' ''La ilahe illallah'' diyen bir insan ne yapacaktır? ''La ilahe illallah'' diyen bir insan cennete gidecektir. Burada da yine ne var? Burada da yine ehli Sünnet'in menheci var. Yani ehli Sünnet'in metodu veyahut da usulü bu hadiste var. O da nedir? Kişi büyük günahlar ile kafir olmaz. Büyük günahları helal görmediği müddetçe kişi büyük günahları işlemekle, büyük günahlara ısrar etmekle kafir olmaz. Eğer aslında tevhid varsa bu günahların cezasını kıyamet gününde çektikten sonra günlerden bir gün mutlaka ne olur? Günlerden bir gün mutlaka şeye gelir. Yani cennete tekrardan e, gelir. Bunlar hep dediğim gibi hep geçen şeyler olduğundan dolayı sürekli tekrar ettiğimiz şeyler. Devam edelim inşallah. Allah'tan başka ilah yoktur dedikten sonra kafire öldürmenin haraç olması. Bittikat ibnu Esvet o da Allah'a edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ey Allah'ın ötürü. Ne dersin? Kafirlerden birisine rastlasam, benimle savaşsa ve ellerimden birine Kılıçla vurup onu kesse, sonra benden kaçıp bir ağrı sığınsa, ben Allah'a teslim olun dese, bu sözü söyledikten sonra ey Allah'ın Resulü onu öldürebilemeyeyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürme oluyordu. Ben ey Allah'ın Resulü fakat o önce benim elimi kesti sonra da bu sözü söyledi. Dolayısıyla onu öldüreyim mi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öldürme. Çünkü onu öldürürsen o senin onu öldürmezden önceki haline geçer. Sen de O'nun söylediği sözünden önceki halinde olursun." Diyorlar. Evet, Usame bin Zeyd, önce Allah'tan yuvayt edilmiştir. Rasulullah s.a.v bizi bir askeri birlikte bir yere göndermişti. Cüheyni'ne kabiliyle <gülüyor> burukata taban diye baskın yaptık. Derken onlardan bir adama yetiştim. Adam, La ilâne illallah, Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Fakat onu silahla vurdum. Bu, bundan dolayı içime bir şüphe düştü. Medine'ye geldiğinde bu olayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah hiçbir ilah yoktur, dedi mi? Sen de onu öldürdün, öyle mi buyurdu? Ben, ey Allah'ın Resulü, o bu sözü ancak silahtan korktuğu için söyledi, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbini yarıp da bu sözü doğru söyleyip söylemediğini bilseydin ya, buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü bana o kadar çok tekrarladı ki, keşke o gün... Yeni Müslüman olmuş olsaydım diye temelli yapıyor. Şimdi arkadaşlar, bu hadis-i şeriflerin mecburunda iki tane sahabe La ilahe illallah dedikten sonra biri adam adamı öldürebilir miyim diye soruyor, biri de öldürüyor. Peygamberimiz de ikisine de şiddetli bir şekilde ne yapıyor? Şiddetli bir şekilde inkarda bulunuyor. Şimdi bizim bu hadislerde gördüğümüz şey nedir? Bizim bu hadislerde gördüğümüz şey bir, La ilahe illallah'ın bir koruması vardır. Bu korumayla insanın malı ve canı koruma altına alınır. Yani peygamberimiz ne diyordu? Men kale la ilahe illallah ve kafar bima yu'badu min dunillah haram maluhu ve damuhu ve hisabu 'ala Allah. Kim la ilahe illallah der, Allah'ın dışında ibadet edilenleri de tekfir ederse onun malı ve canı ne olmuştur? Haram olmuştur. Hesabı Allah'a aittir. Yine hepimizin bildiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü ne diyor? Emredildim ki insanları Allah'tan başka ilah olmadığına ben insanlarla kelime-i şehadeti söyleyene kadar savaşmakla emrolundum, namazı kılıp zekatı verinceye kadar da. Kim bunu yaparsa, malını ve canını yapmıştır, malını ve canını benden koruma altına almıştır, hesabı Allah'a aittir diyor. Demek ki La ilahe illallah. İnsanın malını ve canını ne yapar? Koruma altına alır. Küfür hali de insanın malından ve canındaki korumayı ne yapar? Kaldırır. Kafirin malı ve canı her halükarda mübahtır. Kafirin malı ve canı her halükarda mübahtır. Sadece ne olur? İşte la ilahe illallah korumasının altına giderse veyahut da Müslümanlardan biri ona eman verirse veyahut da kendisi cizye vererek İslam toplumunda oturursa veyahut da iki taraf arasında anlaşma olursa. Yani Müslüman, kafir Müslüman olacak. La ilahe illallah diyecek. İki, kafire Müslümanlardan biri eman verecek. Üç, iki tarafla, iki de Müslümanlarla karşı taraf arasında bir sözleşme olacak. Ah dediğimiz muahede olacak. Dört, kafir zimmi durumunda olacak. Yani kendisi bize cizye verdiğinden dolayı bizim memleketimizde rahat bir şekilde yaşayabilecek. Bu şartlar yerine gelmediği zaman kim olursa olsun bunun kanı ve malı nedir? Kanı ve malı mübahtır. Şimdi bu sadece La ilaha illallah için geçerli bir şey değildir aslında. Yani La ilaha illallah sadece insanın şeyini mübah kılmaz, insanın kanını koruma altına almaz. İslam alameti olan ve sadece Müslümanlara has olan her şey insanın koruma, insanın kanını koruma altına almaya yeterlidir. Sadece Mekke toplumunda La ilaha illallah ve namaz gibi alametler İslam alameti olduğundan dolayı o gün insanların kanı bunlarla koruma altına alınabiliyordu. Niye? Çünkü bu iki fiil sadece Müslümanlara kastı. Yani bu iki fiili yapan insanlar sadece ve sadece kimlerdi? Sadece ve sadece Müslümanlardı. Ondan dolayı sadece Müslümanlara kas olduğundan dolayı biri böyle bir şey yaptığı zaman mecbur durmak zorunda kalıyordun. Yani bu adam Müslüman mı değil mi? Halini tesebbüt etmek, halini tebeyyün etmek, açıklığa kavuşturmak zorunda kalıyordun. Fakat mesela düşünün, tekrar söyleyelim. Haç ibadeti de, İslam'ın temellerinden bir ibadettir ama haç yapan insanın kanı ve malı koruma altına alınmıyor İslam'da, öyle değil mi? Niye? Çünkü haç hem müşriklerin hem Müslümanların yapmış oldukları ortak bir eylemdir, öyle değil mi? Hem Müslümanların hem müşriklerin yapmış oldukları ortak bir eylemdir. Herkese eğer la ilahe illallah da müşriklerle Müslümanlar arasında ortak bir kelime haline gelirse, namaz da müşriklerle Müslümanlar arasında ortak bir eylem haline gelirse, Namaz ve La İlahe İllallah İslam alametliği özelliğini kaybeder. Geçici olarak kaybeder. Yani sürekli olarak değil. Mesela aynı anda diyelim iki şehir düşünün. Bir tanesi Türkiye'nin doğusundadır, bir tanesi batısındadır. Birinde La İlahe İllallah ve namaz İslam alameti olabilir. Öbüründe La İlahe İllallah ve namaz İslam alameti ne yapamaz? Olamaz. Çünkü bunu biz kendi kafamızdan söylemiyoruz. Yani İslam alameti zamana ve mekana göre değişiklik arz edebiliyor. Mesela Peygamberimizin döneminde La ilahe illallah İslam alametiyken Peygamberimizden sonra gelen alimler kendi dönemlerinde La ilahe illallah İslam alameti kabul etmemişler. Daha önce de zikretmiştim öyle değil mi? Hattabi Kadı İyaz bu hadislerden kastın Mekkeli putperestler olduğunu söylüyor. Ehli Kitab'ın Ehli kitap için kesinlikle geçerli değildir diyorlar. Çünkü ehli kitap zaten La ilahe illallah inkar etmiyor ki diyorlar. Yani la ilahe illallah onlar için İslam alameti olsun diyorlar. Veyahut da mesela hatırlıyorsanız demiştik İmam Muhammed İbni Hasan Eşşibani Siyarul Kebir'de kişi neyle Müslüman olur diye bir bölüm açıyor. Ve açtığı bölümde kişiyi Müslüman yapabilmesi için aynı şekilde alametin sadece Müslümanlara has olması gerektiğini söylüyor. Ve daha sonra... E La ilahe İllallah'ın bazı toplumlarda İslam alameti olmadığını açıklıyor mesela. La ilahe İllallah'ın bazı toplumlarda İslam alameti olmadığını açıklıyor. O zaman bir şeyin İslam alameti olabilmesi nedir? O fiili yapan diğer milletlerin hepsinden ayrılmış olması lazım. Yani yaptığı fiille Müslüman olduğu net belli olacak. Sadece Müslümanlara ait bir özellik olacak bu. Mesela Mekke döneminde selam bile İslam alametiydi. Düşün niye? Çünkü selam... Şeydi, sadece Müslümanlara kas olduğundan dolayı İslam alameti demeyelim de İslam şiarıydı. Selam. Ve biri selam verdiği zaman mesela tekfir edemiyordun. Yani bir beklemen gerekiyordu. Hani kanlı, mallı mı bakılmadan önce durman lazım. Çünkü cahiliye ehli o şekilde selamlaşmıyorlardı. Farklı bir selamları vardı. O zaman yani haç gibi ibadet varken selam gibi bir şeyin o zaman İslam alameti olması bize neyi gösterir? Burada ince bir noktanın olduğunu gösterir. O ince nokta nedir? Bir şeyin sadece Müslümanlara has olup ve Müslümanlara ne olmamasıdır? Müslümanlara has olmamasıdır. Yani arkadaşlar kişinin malını ve canını koruma altına alacak olan nedir? İslam alameti olan şeylerdir. İslam alametinin tanımı nedir peki o zaman? İslam alametinin tanımı insanı, Müslümanı kafirden ayıracak özelliktir. Bakın buna bir örnek daha vereyim, bunu bizim kafamızdan söylemediğimize dair. Peygamberimizin döneminde namaz neydi? İslam alametiydi. Men salle salatena ve istekbele kıbletena ve ekele zebihatena fe muslim. Kim bizim namazımızı kılar kıblemize yönelir kestiğimizi yerse Müslümandır diyor. Ama Peygamberimizden hemen 200 sene sonra yaşayan alimler namazı İslam alameti kabul etmiyorlar mesela. Diyelim şafiler darul İslam'da namazı İslam alameti kesinlikle kabul etmiyorlar. Darul küfürde korku olan yerde namazı İslam alameti kabul ediyorlar. Hanefiler diyorlar mesela ne diyorlardı Hanefiler? Cemaatle kılınan namaz İslam ümmetine kastır. Cemaatle kılarsa İslam'ına hükmü olunur diyorlar. Yoksa şeyle olmaz diyorlar. Yani nedir ismi? Tek kılarsa olmaz diyorlar mesela. Hanbeliler mesela söylüyorlar. İbn-i Kudam ne diyor? İki şey getiriyor. Namazın İslam alameti kabul etmelerine iki delil getiriyor. Bir, diyor ki çünkü namaz Müslümanları diğer milletlerden ayıran özelliklerdendir. Yani buna dikkat çekiyor. İki, namaz kendi içinde şehadeti barındırır diyor. Yani kelime-i şehadeti barındırır. E bugünkü insanların kelime-i şehadeti sahih değil ki namazı sahih olsun. Yani adamın yani namazı kelime-i şehadetten dolayı alamet kabul ettik ama adamın kelime-i şehadeti sağlam değil ki namazı adamın İslamına yani alamet olsun. İlame ahiri yani ne için bu örnekleri verdim? Bu örnekleri vermemin sebebi bilin ki İslam uleması da bu hadisleri mutlak olarak kabul etmemişler. vaka ve kendi dönemlerinde Zamanın ve şartların değişmesine göre İslam alametlerinin farklı olduğunu ne yapmışlardır? İslam alametlerinin farklı olduğunu söylemişlerdir. Şimdi o zaman bir de bunun yanında arkadaşlar İslam şiarları vardır. Yani İslam'a ve Müslümanlara has olmayan başka müşriklerin de yaptığı ama galiben Müslümanların yaptığı bazı eylemler vardır. Mesela ne gibi? Selam vermek gibi ne gibi mesela sakallı olmak gibi öyle değil mi? Yani sakallı da belli bir sima vardır yani sakallı da Müslümanın sakalı bellidir. Bu İslam şahrıdır. Bunlarla bir insanın Müslümanlığına asla hükmedilmez. Yani yolda böyle bir adamı gördün diye bu adamın Müslümanlığına ne yapılmaz? Bu adamın Müslümanlığına hükmedilmez kesinlikle. Ne yapılabilir sadece? Bu adamla savaş halinde bu adamın malını ve canını helal görmeden önce insan bir durması lazım. Çünkü bir insana kâfir muamelesi yapmak ayrıdır. Bir insanın malını ve canını mübah görmesi çok farklıdır. Öyle değil mi? Mal ve can biraz daha ağır şeyler olduğundan dolayı kesinleştirmek lazım. Olayı bu konuda da hangi ayet vardır? Ey vellezîne âmenû izâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenu ve lâ teqûlû limen elqâ ileykum es-selâme leste Ey iman edenler, yeryüzünde sefere çıktığınız zaman açıklığa kavuşturun. Size selam veren adama sen mümin değilsin demeyin diyor. Allah Azze ve Celle. Yani tabi burada ayetin nerede indiğini güzel anlamak lazım. Yani Allah her size selam verene Müslüman muamelesi yapın demiyor. <gülüyor> burada e, sahabe bir yerden geçerken bir tane adam da sürüsüyle geçiyor. Sahabeye selam veriyor adam. Bu diyorlar bizden malını kurtarmak için bize selam verdi. Yani Müslüman muamelesi görmek için bize selam verdi. Adamı öldürüyorlar. Yani orada sahabenin zaten derdi İslam'dan ziyade Allah ayet kelimesi açık açık diyor. Adamın sürüsüne el koymak yani. Orada o onda nefisleri onlara ağır basıyor. Adamın sürüsüne el koymak için adamı ne yapıyorlar? Adamı öldürüyorlar, adamın sürüsünü dağılıyorlar ve bu ayet kelime iniyor. O zaman yani İslam şiarlarıyla kişinin Müslümanlığına hükmedilmez. Fakat malını ve canını dökerken, mübah görürken bir insanın Sadece İslam şiarları insanı biraz yavaşlatması lazımdır. Yani insanın, adamın halini etmesi lazımdır? Tebeyin etmesi lazımdır. Ama asla İslam alameti olmayan bir şeyle insanların Müslümanlığına ne yapılmaz? Hüküm edilmez. Peki bugün ne olabilir İslam alameti? Bugün İslam alameti tağutu, demokrasi, laikliği modernliği öyle değil mi? Reddetmek, cahiliye okullarından uzak durmak, küfür askeriyelerinden beri olmak, öyle değil mi? Ee, i̇şte kabirlerin şirkine bulaşmış insanlardan beri olmak mesela. Bunlarla beraber bir de cihad etmek yani bunların hepsiyle beraber. Bir de mesela cihad etmek Allah için, Allah'ın kelimesi yücesin diye tevhid için cihad etmek. Bunlar ne olabilir? Hepsi, e, bunlar İslam alameti olabilirler. Ama bugün işte sadece namaz kılmak İslam alameti olmaz. Çünkü Deniz Baykal da namaz kılıyor. Yani işte Tayyip Erdoğan da namaz kılıyor. Yani küfrün imamları bile Müslümanlara bu amellerde nedirler? Müşterektirler. Ondan dolayı bu ameller bak tekrar söylüyorum bizim zamanımızda İslam alameti değildir. Yani bizden sonra bir dönem gelir yine İslam alameti olur Allahu alem ama bizim dönemimizde kelime-i tevhid ve la ilahe illallah İslam alameti değildir ta ki ne olana kadar. Kişi yaygın olan şekillerden beri olana kadar, eski Mekke toplumunda La ilahe illallah'ın ifade ettiği manayı ifade edecek eylemleri veya söylemleri yerine getirdiği zaman kişi ne olur? Müslüman olur. Şimdi burada bir de hani adam Peygamberimiz ve Vesselam'a diyor ya, Ya Resulallah diyor, ee, peki adamı öldürürsem ne olur? Peygamberimiz diyor, sen onu öldürdüğün zaman sen onun mekanında olursun, onu öldürmeden önceki halinde olursun. O da senin onu öldürmeden önceki haline geçer diye. Yani burada kasıt sen kafir olursun, o Müslüman olursun değildir. Hani böyle bir şey olmaz çünkü biz daha önce de demiştik ki adam öldürmek küfür değildir. Öyle değil mi? Adam öldürmek küfür değildir, büyük günahlardandır. Burada kasıt nedir? Nasıl ki sen onu öldürmeden önce senin kanın ve malın la ilahe illallahla koruma altındaydıysa aynı şekilde o da bu kelimeyi söyledikten sonra senin durumuna geçti. Yani senin onu öldürmeden önceki durumuna geçtik. kanımalı malı la ilahe illallahla koruma altına alındı. Ve yine aynı şekilde nasıl ki o bu kelimeyi söylemeden önce kanımalı malı mübahtıysa sen de bu adamı öldürerekten kıyas sana vacip oldu, kısas vacip oldu. Sen de kendi kanını ne yaptın? Bu şekilde mübah kaldın demek istiyor Peygamberimiz. Bu da İmam Şafi'nin nedir Bu da İmam Şafi'nin hadis-i hadis şerife yapmış olduğu tevildir Ve en güzel de Allah-u Alem budur. Yani söylenmiş sözler arasında. Çünkü bu küfür değildir bu amel. E, amel küfür olmadığından dolayı da e, ne yapmak lazım? Böyle bir e, tevil yapmak lazım. Veya bazı alimler şöyle demişlerdir. Yani o nasıl ki sen, senin gibi sen onu öldürmeden önce günahkardıysa hakka karşı kafa kaldırıyorduysa sen de Allah'ın bir emrine kafa kaldırdığından dolayı sen de onun gibi oldun. Yalnız onun işlediği günah küfür mesabesinde senin işlediğin günah fısık ve nedir? Fısık ve normal günah mesabesindedir diye alimler bu şekilde tevil etmişlerdir. Bir de arkadaşlar burada şöyle bir olay var. İslam dini ne duygusallık dinidir ne de akıl dinidir. Yani İslam dini ne duygusallık dinidir, ne de akıl dinidir. Birinci sahabe duygusallığından dolayı adamı öldürmüştür, öldürmeyi talep etmiştir. İkinci sahabe ise neyinden dolayı? İkinci sahabe ise kendine göre akıllı yürütmüştür. Birinci sahabe ne demiştir? Birinci sahabe demiştir ki ya Resulallah, yani tabi bu hadisin başka rivayetleri de var. Ee, i̇şte adam e, geldi, bir sürü Müslümanı öldürdü, bayağı bir Müslümanı öldürmüş, en son bu sahabe karşısına dikilmiş mesela Üsame. Ondan sonra bu ne demiş? Demiş işte La ilahe illallah. Bu daha ne artık o kadar adamı öldürdükten sonra da La ilahe illallah herhalde buna şey yapmaz, fayda vermez diye kendince bir akıl akıl yürütmesi yapmıştır ve Peygamberimiz ne yapmıştır itiraz etmiştir. Yani İslam'da akıl şeriatın ölçülerinin şeriatın ölçüleri içerisinde olursa bu akıl övülen bir akıldır. Yoksa şeriatın ölçülerinin dışına çıkmış, kaydesiz kuralsız mutlak e, kullanılan bir akıl bu insanı ne yapar helaka götürebilir. Diğer sahabede biraz daha şey davranıyor. E, duygusal davranıyor. İşte nasıl oldu? Benim elimi adam kesti falan. Hani kendi nefsinden bir şeylik var. Yani. Nasıl benim elimi keser şöyle yapar. Yine de ben onu öldürmem diye. Peygamberimiz ikisine de ne yapıyor? İtiraz ediyor. Yani ne duyguyla ne akılla İslami hükümler ne olmaz? Belirlenmez. Şeriatın kendine göre getirmiş olduğu bazı kaide ve kurallar vardır. Kişinin kendi aklına ve duygularına uymasa bile, muhalif olsa bile kişinin bunlara ne yapması lazımdır? Kişinin bunlara... Ee, uyuması, boyn eğmesi lazımdır. Okuyalım mı? Yeter mi? Hı? Okuyalım Siz bilirsiniz. Yazan sizsiniz. Ben değilim. Burada hocam Usame'e şey uygulanmıyor ya kıyas. Kısas. Altta ha, Alttaki ayet vermiş bir tane. O ayeti Usame tevil ettiğinden dolayı. ettiğinden dolayı. Bir de bu hüküm daha belli de değildi. Yani belli olmayan bir hüküm olduğundan dolayı bir de karşılığında öldürülen adam kafir olduğu için. Müslüman kafirle öldürülmez zaten. Yani, ee, yani sahabe onu kafir zannediyor. Hani sahabe onu Müslüman şey yapmıyor, sahabe onu Müslüman zannetmiyor yani. Ha bir de bu hadislerde en önemli olan noktayı unuttuk. Hüküm her zaman insanların zahirine göre verilir. Yani en önemli aslında hadislerden çıkarılacak olan nokta budur. Yani bu kaideyi genelde alimler burada zikrederler. Hüküm insanların zahirine göre verilir. Kim bize İslam alametlerini ızhar ederse ona Müslüman muamelesi yaparız. Kim de bize küfür şiarlarını ızhar ederse ona ne yaparız? Ona kafir muamelesi yaparız. Ve ne yapmayız hiçbir şekilde? Kimsenin kalbini açıp bakmayız. Şimdi genelde niye bunu söyledik? Bu hadislerin yanlış anlaşıldığı bir nokta vardır. İnsanlar açık küfür ameli işleyen insanları tekfir etmezken bu hadisi kullanıyorlar. Aslında hadis tam onların zıddına delil teşkil ediyor. Mesela adam diyor ki, biri oy vermiş diyelim. Şimdi oy vermek küfür ameli değil midir? Küfür amelidir. Ben bakıyorum bu adam oy vermiş. O zaman ben bunu ne yapacağım? Tekfir edeceğim. Öyle değil mi? Selefin metodu budur. Amelle insanları isimlendirir. Selef, ben diyorum ki oy veren adam kafirdir, bu adam da oy vermiştir, kafirdir. Adam diyor ki, hemen Üsame hadisini okuyorum mesela. Sen onun kalbini mi yardım baktın? Aslında ben sana soruyorum, sen mi onun kalbini yardım baktın? Yani adam oy vermiş. Adam oy vermiş. E buradaki insanlar kendi Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ya insan ben Müslümanım demekle Müslüman olmaz. Allah'ın emrettiklerini yerine getirmekle, İslam alameti olan veya kişinin İslam'a girmesi için gerekli olan, şeyleri yerine getirmekle kişi Müslüman olur. Yoksa ben Müslümanım diyerekten ne olmaz? ben Müslümanım diyerekten kişi Müslüman olmaz. Yani düşünün mesela Mekke döneminde bir insan hem puta tapıyor, puta taptığı anda hem de la ilahe illallah diyor. Bu la ilahe illallah'la kim sonra İslam muamelesi yapar mı? Yapmaz. E bugün de adam hem demokrasi putuna tapıyor. Hem de aynı zamanda ne yapıyor? La ilahe illallah diyor. Yani ikisi bir arada toplanacak şeyler değildir. İkisi birbirinin tamamen zıdıdır. İki zıt bir arada ne yapmaz? Toplanmaz. İman ile küfür bir arada asla toplanmaz. İman girdi mi küfür çıkar gider. Küfür girdi mi ne yapar? Küfür girdi mi iman insanların içerisinden çıkıp gider. Ondan dolayı yani bu hadisleri, bu hadisin özellikle bugün kullanıldığı alan çok yanlış bir alandır. Yani çünkü bu insanların önce... La ilahe illallah bu zamanda İslam alametidir. Bunu araştırmak lazım ki yani diyelim bunlar La ilahe illallah diyorlar. İki bu insanlar hem sima olarak hem yaşantı olarak daha çok kafire mi benziyorlar Müslüman'a mı benziyorlar? Kafire benziyorlar. E Ayrıyeten bunlar puta taparken işte demokrasi putuna taparken, laiklik putuna taparken, secde ederken La ilahe illallah diyorlar. Bu insana ne yapmaz kesinlikle? fayda vermez. Çünkü mesela düşünün arkadaşlar. Daha önce de bunu söylemiştik. Adam namaz kılarken eğer yiyip içiyorsa, bağırıp çağırıyorsa, konuşuyorsa adam namazını bitiriyor. Biz adama diyoruz ki sen namaz kılmadın. Yani her ne kadar hareketleriyle namaz kılsa da şer bu adam namaz kılmış mıdır? Şer'en namaz kılmamıştır. Niye namaz kılmamıştır? Çünkü iki tane zıddı bir şeyi ve onu bozan unsuru aynı anda yaptığından dolayı. Öyle değil mi? Herkese La İlahe da böyledir. Bu da bir ameldir, dilin amelidir. Yani bunu söyleyen adam aynı anda bunu bozan bir unsuru yerine getiriyorsa aynı yiyip içip bağırıp çağırıp namaz kılan adam gibidir. Biz buna diyoruz ki sen La İlahe İllallah demedin. Bu diyor ki ben La İlahe İllallah dedim. Nasıl şer'en birinci namaz kılmamışsa bu adam da şer'en ne değildir? La İlahe illallah. söylememiş gibidir. Yani söylediği La İlahe illallah. varlığıyla yokluğu arasında ne yoktur bir fark yoktur. A bu adamın namaz kılması ile kılmaması arasında birinci örnekte fark olmadığı gibi ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki bunların doğru anlaşılması lazım. Vahirü davana elhamdülillahi